Mehmet Yıldız'ın Başlarım Senin Aşkın isimli yeni kitabı çıktı. Şehrinizdeki hayalhanem kermesi ya da anlaşmalı kitap mağazalarında. Henüz seninle tanışmadık. Şimdilik gözden uzaksız. Ama inan gönülde mekan sahibi. Şu gönlü başkalarını da sokmamız için videomuzu beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Şeriatça bazı saplar, sesler... Sinan benim önerimi çekiyorsun. Ha? Sinan. Sinan. Ben niye çekmiyorum Artık isemiyorum ses. sosyopat mısın? Ay. Ben niye çekmiyorsun? El fazla küfür diye bir şey duydunuz mu hiç? Aynen. Yani lafızlar, laflar, kelimeler, cümleler değil mi? Küfür. Küfür içeren kelimeler. Ne oluyor yani bu? İnsanı küfre götürebilecek cümleler. Peki en sevimli nerede gösteriliyor bu? Şarkıların içinde. İtirazım Var Bu Zalim Kadere. İtirazım Var Bu Zalim İtirazım Var Bu Sonsuz Kedere Feleğin Cilvesine Hayatın sillesine, dertlerin cümlesine, itirazım var. Cennete değişmem, saçının telini. Acaba cehennemi görse neleri değişir? Dünyaya bir daha gelsem sevgirim arar bulurum yine seni severim. Cenneti... De... Saçını teline Ömrümün yettiği kadar seni severim Tanrı unutmuş olsa da vurdurma yüreğim vur Hani olay ki belli ki unutmuş hani Yoksa haşa senin gibi böyle bir şey yaratır mıydı diyor ya yani. Tanrı Olsa da Vurdurma vur yüreğim vur Olan olmuş ne olur Hayata bir daha vur. ''Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım.'' Burada da bu çoğaltılmış. ''Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım.'' Sen bana bir değil binata yaptın. Seni affedersem namerdolayım. Tapılacak kadınsın. Çok güzel tut etmiş. Sen medenimde canımsın. Sen damarımda kanımsın. Sen... Tanrıdan sonra inan kadınsın kadınsın Seninle cehennem ödüldür bana sensiz cennet bile sürgün sayılır oy oy oy oy Ne kadar üzülmetsen ah etmem sana her iki cihanda gül kana kana Seninle cehennem özer bana Sensiz cennet bile s sayılır Seninle cehennem özer bana Sensiz cennet bile s sayılır. Sen affetsen ben affetmem. Burada senden kasıt cenab Allah yani. Senin affetini ben sen bile affetsen hani o kadar nazım geçiyor haşe sabırla gibi cümleler. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Tanrım sünsün izi razıyım yoluna Ben sana iğnesi toptım inan var bir tane de. mi mü çocukluk şarkılarımızdan? Bunlar ne deniyor? Şimşek alfazı küfür deniyor onlara. Şimdi insan o zaman böyle bir cümleyle dinine ciddi manada zarar da verebilir. Şeriatça bazı saflar helal, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, rabbani aşkları ihraset hatırlatan sesler helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsani, şehveti tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. Sait senin müzikle ilgili çok muazzam bir burada şeyi var, açıklaması var. Şimdi açıklamaya göre gidersek eğer burada şeriat müzikle ilgili hükmü cümlelerinde bir sıkıntı yok ise az önce konuştuğumuz başlangıçtaki gibi cümlelerinde küfür barındırıyorsa bu ciddi bir problem zaten. Bunun ele anlayabilecek bir yanı yok. Ama cümlelerinde böyle küfür barındırmayan belli başlı melodiler var diyelim. Bu melodiler helal midir, haram mıdır? Aklımıza çok takılan bir soru oluyor. Demek ki içinde küfür barındırmayan belli başlı cümleler şeriat hükmünü müziğe göre değil, kişideki etki ve tesirine göre veriyor. Az önce Sayın Dursun'un cümlelerinden okuduğumuza göre bir müzik bir insanda şehvane yani haram meseleleri coşturacak bir sinyal uyandırıyor. Veyahut yetimane arabes müzikler kendimi jiletledim bunalımlardayım, dünya kader sadece bana kötü kimse benle ilgilenmiyor, niye geldim bu dünyaya gibi böyle bunalımlara, depresyonlara, manik sokuyorsa eğer o müzik o kişi için haram hükmüne geçiyor. Ama aynı müzikle mesela çok mutlu olabileceğiniz bir şey bekliyorsunuz. E, bir adak kurbanınız var. Kurbanın kesildiği günde mutlu oldunuz ve şuradan da bir tane müzik çaldı. O müzik size kurbanını kesip Allah'a borcunu ödeyebilmeyi hatırlattı yani. Bunda şeriat haram olarak hüküm koymuyor. Müzik galiba insan gelen bir vakadır. Yani müzik bulunmadığı zaman hiç olmamış bir şeydir. Bu da onun fıtri bir olgu. Zaman zaman belki doğal bir ihtiyaç bile olabileceğini gösterir. O zaman müziğin bütünüyle reddedilmesi veya bütünüyle kabul edilmesi biraz fıtratı da aykırıdır. Müziğe bütün bütün kötü diyemeyiz. Çünkü az önce dediğimiz gibi yani müzik aslında tabiatın da içinde yerleşmiş bir şeydir. O zaman müzik için hüküm verirken onu zamana, mekana ve kişiye göre tesirini mutlaka mutlaka ele alıp değerlendirmek lazım. Neden bu kadar teferruta giriyoruz? Çünkü müzik su gibi, ekmek gibi, sınırları, şekli, cismi belli olan bir şey değil. Yani neredeyse ilgili olmadığı, bulaşmadığı hiçbir alan yok. Onun için mümkün olduğu kadar müziğin sınırlarını çevirmeye çok ihtiyacımız var. Bilinen bir gerçektir. İslam'dan önce Mekke'de müzik, müzikal eğlenceler, keyifler bunlar çokça vardı. Ama ondan sonra gelen 23 yıllık İslam yaşantısında müzik hayata esas rengini veren tayflardan bir tanesi olamadı. Resulullah Aleyhisselam'ın ona nadiren izin vermesi bazen de duyduğu halde susması dışında onun iyiliğine dair teşvik ettiğini gösteren bir sünnet ise biz bilmiyoruz. Hatta meseleleri iyi kavramış sahabelerin ve Hulefay-i hayatında dahi müziğin yeri olmamıştı. Bunu müzikleri henüz tanımadıklarından dolayı diyebilme şansımız yok çünkü onlar müziğin eğlence için kullanıldığı bir toplumdan eşit ettiler. Hz. Osman toplumunun sonlarına doğru müziğin İslam toplumunda yavaş yavaş yerini bulduğuna biz şahit oluyoruz. Ama bu dönem aynı zamanda fitnelerin ve çözülmelerin de başladığı dönemdir. Muaviye döneminde ise müzik sarayda yerini almış artık aristokrat buluşmaların ufak bir göstergesi haline bile gelmeye adım atmıştır. Artık yezit ve Velid meseleyi resmileştirmiş tamamen varlığını güzel standartlara bağlamıştır. Çok ilginçtir. Yani Osmanlı'nın yüzyıllar boyu elinde tuttuğu hükümranlığı döneminde mehter dışında esas olarak temelini almış bir müzik örneği fazla yoktur. Yani o dönemin ilk müzik mektebi diyebileceğimiz Darul Elhandı. O dahi Osmanlı'nın yıkımına denk gelmiştir. Asıl saadette yaşanmış bir olaydır. Deve Katarıyla yolculuk esasında Enceşe adlı sahabe develeri bıktırmadan ahenkli bir şekilde yürütebilmek adına ahenkli bir türkü mırıldanır. Develerin üzerinde mahfillerde kadınlar da bulunuyordu. Enceşe tempoyu ise Resulullah aleyhisselam onu uyardı. Önce şey biraz daha yavaş kristaller kırılabilir buyur. Burada anlaşılan demek ki sahih bir amaç için müzikten haydalanılmasına ses edilmediği durumlar olabiliyor görüşü. Olmuş. Özellikle Osmanlı tarihinde müzik ile tedavi yapıldığı da malum hepimiz için meşhurdur. Hatta hatta hangi hastalığa hangi makam iyi gelir bunu bile tespit etmişler. Edirne'de şifayı ziyaret edenler bunun tam canlı örneğine zaten kendi tanışmıştır. Günümüzde özellikle büyük marketlerde de müzikten çok faydalanırlar. Böyle insanlar rahatlasın, gevşesin, bir şeyleri satın alırken rahat rahat satın alsın isterler. Yerken ne, abi? yerken ne dinledik lan? Aha burada kimse yok ya. Hatırlamıyorum. O hesaba göre iyi dinlemişiz. Biz de İstanbul'da gittik ya bir yere. Kim vardı buradan? Sinan sen var mıydı? Yıklaya gitmiştik ya. Neyse. <gülüyor> Tamam, çözeceğim bunu. Tam bir müzik sesi açıyorlar. Ne biliyor musun, konuşamazsın aranda. Ye iç, öde ve git. Çok böyle şey mekan yani, acayip. Böyle yani Birbirimizi duyamıyoruz böyle. dibe dip sen adamlar, muhabbet edemiyoruz. Ye iç git. Kapı böyle kuyruk, acayip bir şey. Tabii bu anlattığımız örnekle yani müziğin çok iyi bir şey olduğunu da örneklemiş olmuyoruz. Çünkü bu örnek için daha çok harcama İslam'ın değil, bu kapitalizmi arzu ettiği bir şey olabilir ancak. Sadece burada müziğin etkisini anlatmak istedik ama bu etki hayırlı veya hayırsız birçok işte kullanılabiliyor. Şimdi bizim geleneksel tavuklarımız yılda en çok 200 yumurta verirken, modern çiftliklerde beslenenler 300 350 yumurtaya kadar çıkarılabiliyor. Yani bunun için müzikten de faydalanıldığını söylüyor. Ama bunu değerlendirirken hani o müzik o tabağa işkence mi değil mi onu da hesaplamak lazım burada. Allah bilir ne dinletiyor. Ömer sence ne dinletip tavuğa bir yumurta çıkarttırabilirsin? Metalika. Metalika ile tabağa yumurta seansı çok güzel. Sıkıntıdan çıkıyor ya Sıkıntıda. vereyim de gitsin abi. Vereyim de gitsin abi. sence ne dinletiyorlardır? Mazart falandır ya. ya Mahsup sen zazasın mozartçiye ya o. <gülüyor> Belki 15 yıl kadar önceydi, İran'da kasten adam öldürmekten idama mahkum edilmiş bir genç vardı. Bütün ısrarlara rağmen karşı taraf onu affetmedi. Öyle yapınca garacına getirilip bu gence son isteği soruldu. O da gitarını istemiş ve yanık yanık seslendirmişti. Onu bu duygu dolu müziğinin etkisinde kalan izleyenler belli bir bedel artık aralarında birleştirip son anda gencin kurtulmasına vesile oluyorlardı. Çok ilginç değil mi? Ben de deneyeceğim. Mesela şimdi 4 katlının genel iskanına gireceğiz. Ola ki adam dedi ben bu genel iskanı vermiyorum. Abi diyeceğim son bir isteğimi sorar mısın? Eskiden yetimciydim. Mı? Şey mısın abi? or Denir onu da deniriz. Müziğin ruhun gıdası olduğu ise tamamen bir yanılgıdır. Çünkü ruh insanın Allah'a bakan, Allah'a tevcih ettiği yürüdür. Yani Allah ile mutmain olması icap eden ruhun gıda olarak müzik dönen bir şeye ihtiyacı yoktur. Az önce söylemiştik yani müziği değerlendirirken az önceki örneklerdeki gibi zaman, zemin, kime göre, neye göre yani, bu tür müziğin konjüktürünü de değerlendirmemiz lazım. Özellikle hakikaten İslam üzerinde İslam alimlerinin müzik gibi bir mesele kadar farklı da içtihatlarda bulunduğu meselelere kolay kolay rastlayamazsınız. Hakikaten ha. Çok fazla alimin farklı içtihatı var. Alimlerin bir kısmı tam şöyle düşünmüşler. Müzik bizzat kötü bir şey değildir. Seslerin ahenkli bir kullanımıdır. Bu iki özellik kuş sesleri başta olmak üzere Allah'ın yarattığı tabiatında da mevcut. O zaman müzik bu iki özellikten dolayı haram kılınmış olamaz. Hoşa gittiği ve zevk verdiği için de haram kılınmış olamaz. Çünkü birbirinin gülüp eğlenebilmesi de haram değil. Demek ki onu kötüye kullanmak, kötü yönde kullanmak, kötünü yüreşliğinde kullanmak haram olabilir diye bir görüş sunmuşlar. Bir de şöyle bir durum var ki yani, yani müzik böyle bir asırda bir ideolojinin aktarım vasıtası olarak da çok kullanılıyor. Diyoruz ki çocuklarımıza çizgi film yapalım, sinema yapalım. İdeolojiler çünkü hakimiyetlerini bu sektörlerle pompalıyor insanlara. Buna karşı bir direnç mekanizması oluşturmak lazım. Diyoruz ki Çağrı gibi Ömer Muhtar gibi yapımlar olsa ve günümüz insanlara ulaştırırsa keşke diye dertleniyoruz. Söyleyin bir düşünün bunu müziksiz nasıl yapacağız? Dolayısıyla bu tür meseleleri ayaklarını yere basarak düşünmekte çok fayda var. Bu türdenin, bu türdenin. Bu. Bu, türde bu tür de sen Bu tür. Şunu da unutmamak lazım. İslam'ın çok açık, çok kolay, çok kolay anlaşılır olan kısmı İslam'ın esasıdır. Bu noktalarda ehli sünnet tüm alimler ittifak etmişlerdir. İşin bu kısmına biz usulü din deriz. Yani müzik kısmında Kur'an'da ve sünnette çok açık hükümler olsaydı bugün alimlerin de farklı içtihatlarına gerek kalmazdı. Bu kadar farklı hükümler varsa demek ki çok temel ve esas olan bir mesele değildir gibi de düşünülebilir belki. Şortta gerçekten çekim işi almışım. Hiç rahat değil ya. En güzel 29 TL. V yakama abi. Oh okay. geyik Gündüz işini yap. Gece de yatağına yat. Siz ama bunu bir hafta yapıyorsunuz. Oğlum sonra uyanıp çıkarman lazım. Ya pis kal oldu. Sen kermes'e gitti ama edit de istemiyorum. Ayette şöyle buyuruyor. Şeytan lanetlenince Allah'a dedi ki: "O benden üstün kıldığın adam var ya, ben onun zürriyetini yoldan çıkaracağım." Allah da şöyle buyurdu: "Haydi, hangilerine gücün yetiyorsa, yapabileceğin ne varsa yap, onları sesinle kışkırt." Bazıları buradaki sesinle kışkırt ibaresini müzik olarak da yorumluyorlar ama genel görüşe göre kışkırtıcı her şey burada bahsedilen şeytanın kışkırttığı sestir. Müziği haram olmasında bir de şöyle bir hadisi düşünenler oluyor. Ümmetimden bazı topluluklar gelecek. Kadını, ipeği, şarabı ve müzik aletlerini helal sayacaklar diyor. i̇bn Hazma göre rivayetindeki kopukluk sebebiyle bu delil olarak sayılamaz diye bir beyan var. Çünkü kadının da, ipeğin de, müzik aletlerinin de helal olanlarının olduğu bilindiği söylenir. Demek ki bu hadiste özel bir durum için betimleme olduğu söylenir. Bizzat Resulullah'ın def çalınmasına müsaade edildiği, söylenildiği alanlar vardır ve defte de bir müzik aletidir diye alimler görüş birliğini bu şekilde sunuyorlar. Yani mesele gördüğünüz gibi çok ayrıntılı hassas bir mesele. Müziğin tamamen helal olduğunu söylemek, tamamen haram olduğunu söylemek kadar hatalı bir davranış olur. Müzik küfür ve şirk haram sözler içeriyorsa haramlar eşliğinde kullanılıyorsa haramları mazur görüyor, bir de bunları yasak ilişkileri teşvik ediyorsa, haramı çağrıştırıyorsa, sadece haramlarda kullanılabilecek bir şekilde icra ediliyorsa, helal olduğunda dahi kötü bir niyetle yapılıyorsa dinleyende karamsarlık, kötümserlik ümitsizlik, isyan gibi kötü duygular barındırtıyorsa, zikir ve ibadet eşliğinde yapılıyorsa müziğe helal diyebilecek bir insan bulmanızın pek imkanı yoktur dostu. Az önce söylediğimizde de bayram günü kendi evinde def çalıp eğlenen genç kızlara Hz. Ebu müdahale edecekken Efendimiz aleyhisselam müdahale etme diyor. Yani olay bu. Tabi burada ne kadar derin mana var? Yani bunu belki bizler anlayamayız ama az önce alimlerin yorumlarını aktarmak istedim. Farklı, farklı cihetlerde. Az önce bahsettiğimiz hadiste o Efendimiz def çalınıyor ama ona dokunmadığı bir vakayı söylüyoruz ama buna rağmen Efendimiz onun etrafında onun silsilesini devam ettiren alimlerin birisinde müzikten hoşlanıldığına, onların müzik dinlenildiğine, müziği benimsediğine dair bir emare bulmakta pek mümkün değil açıkçası. Anlıyoruz ki müzik özel durumlar haricinde zevkin, eğlencenin, efkar atmanın bir aracı olarak kullanılmış. Yani bir ölçüde helal olsa dahi büyük insanların pek buna ihtiyaç olduğuna şahit olamıyoruz. Hatta denilebilir ki müzik bazen insanlardaki manevi boşluktan kaynaklanan bir ihtiyaç da olabilir. Burası çok tehlikeli işte. Diziler de böyle oluyor zaman zaman. Adam bir dizi izliyor, dizi yaşıyor. Bunu şahit oluyor. Hani böyle lisedeydik, masum ufaklık böyle. Ohula herkes kurtarmaz, faltotuları falan geliyor. Yani takıntı da yapabiliyor anladın mı adamı? Efkar, efkarın içinde efkar yaşatıyor adamı. <gülüyor> bu boşlukları ondan daha iyisiyle doldurma şansınız varsa bu tabii ki de önemlidir. ilimle fikirle, ibadetle, zikirle, insanlara hizmet etmekle. Ve bunu yaptığınızda bunu yapanlar için artık ihtiyacınız Allah'a yaklaştıracak yeni adımlar olacaktır. Yani dostum müzik rıvhın gıdası olsaydı mezar taşlarında El-Fatiha yerine El-Darbuka yazabilirdi. Selam.